Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabb'i olan Allahu u Selat ve Selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinin yedinci yılıydı. Risaletin yedinci yılıydı. Tekrar hicretin yolları gözüküyordu. Mekkeli müşrikler, müminlere sürekli baskı yapıyor, hakaretler ediyor, işkenceler ediyorlardı. Mekke Müslümanlar için çekilmez bir hal arz ediyordu. Peygamber Efendimiz ikinci kez yine Habeşistan'ı işaret ediyordu. Hicret yurdu olarak Habeşistan'ı gösteriyordu. Hazreti Cafer'in radıyallahu an öncülüğünde kervan kuruluyordu. Onu kadın yüz kişilik bir kervan oluşuyordu. Yürüyüş başlıyordu. Yola çıkıyorlardı. Müşrikler uyku halindeyken, Sessizce Mekke'yi terk ediyorlardı Anadan, yardan, vatandan geçiyorlardı Hak yolun yolcusu olmanın bedeli vardı Bazen maldan fedakarlık yapılırdı Bazen zamandan fedakarlık yapılırdı Yeri gelir canlardan geçilirdi Bazense yardan ve serden geçilirdi Onurlu bir şekilde Hakk'ın yolunda yürümek nice bedeller gerektirebilirdi. Mekkeliler sabah olduğunda nice evlerin boşalmış olduğunu görüyordu. Bunu büyük bir tehlike addediyorlardı. Hemen peşlerine düşüyorlardı. Gittikleri diyardan geri getirilmeliydi. Dar'ın nedvete toplanıyorlardı. Kararlarını veriyorlardı. Hemen bir heyet oluşturuyor, heyetin başına Arapların dâhisi. Amır binası başkan olarak belirliyorlardı. Heyet hemen Habeşistan'a yollanıyordu. Müminler Habeşistan'a varıyorlardı. Daha önce hicret etmiş Müslümanlar tarafından karşılanıyorlardı. Mekke'den gelen Müminler Habeşistan'daki Müslümanlara Peygamber Efendimizin selamını söylüyorlardı. Bir hüzün çöküyordu. Peygamber sevgisi gönüllerde dalga dalga büyüyordu. Özlemler, hasretler, gözyaşlarına dönüşüyordu. Habeşistan'da eşiyle beraber gelen babasının can parçası vardı. Babasının gurbet kuşu vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Rukiye'si vardı. Eşi Hazreti Osman Efendimizle beraber Habeşistan'a ilk hicret edenlerdendi. Şimdi babasından selam geliyordu. Hazreti Rukiye'nin kalbi Kuşların kanatları gibi çırpındı. Fıçkırıklara boğuldu. Babasının, annesinin, kız kardeşlerin hasretiyle bedeni yangına dönüşüyordu. Hz. Cafer'e Mekke'nin durumunu soruyorlardı. Hz. Cafer aynı diyordu. Müminler için Mekke'nin çekilmez olduğunu anlatıyordu. Zulüm, işkence baskının aynen sürdüğünü söylüyordu. Mekke müşrik toplumunun heyeti de Habeşistan'a geliyordu. Gelirken Habeş kralına, üst düzey idarecilere, kilise papazlarına, ordu komutanlarına hediyeler getiriyorlardı. Hediyeleri sahiplerine veriyor ve onların kendilerini desteklemelerini istiyorlardı. Onlar da bu isteğe evet diyorlardı. Mekke müşrik heyeti Habeşistan kralı Necaşi'nin huzuruna çıkıyorlardı. Necaşi soruyordu maksadınız nedir? Amur bin As... Ey hükümdar, biz Mekke'den geliyoruz. İçimizden kendini bilmez, ayak takımı bir grup dinini değiştirdi. Atalarının dinini terk ettiler. Analarına, babalarına, akrabalarına isyan ettiler. Biz onları yola getirmek için çok uğraştık. Islah etmeye çalıştık ama başaramadık. Bizim dinimize dönmediler. Senin dinine de girmediler. Korkuyoruz ki, Mekke'de nasıl bozgunculuk yaptılarsa Burada da yapabilirler Hükümdarımızın başına bela olabilirler Bizi kavmimiz gönderdi Size bir zarar vermeden Onları alıp götürmek istiyoruz Necaşi Amır binasın bu sözlerinden rahatsız oluyordu Ve şöyle diyordu Yurduma gelen Bana sığınan kişileri Durup dururken kimselere teslim etmem Onları çağırıp dinlemeliyim Sonra karar veririm. Necaşi Müslümanlara bir adamını gönderiyordu. Müslümanların gelmesini istiyordu. Müslümanlar Necaşi'nin meclisine geldiler. Geldiler ama secdeye varmadılar. Sadece selam verdiler. Sözcüleri ise Hazreti Cafer radıyallahu andı. Necaşi niçin secde etmediniz? Hazreti Cafer biz sadece Allah'a secde deriz. Başkasına secde etmeyiz. Necaşi niçin diyordu? Hazreti Cafer, dinimizin emri budur diyordu. Amr bin As devreye giriyordu. Ey hükümdar, daha önce söylemiştim. Görüyorsun söylediklerim çıkıyor. Bunlar asidirler, isyancıdırlar. Necaşi, söyleyin bana. Mekke'den niçin geldiniz? Hazreti Cafer, bu adamlara sor ey hükümdar. Biz köleler miyiz ki bizi zorla alıp götürmek istiyorlar? Necaşi bunlar köle midirler diye soruyordu. Amur hayır onlar köle değil. Hz. Cafer ey hükümdar onlara sor. Biz haksız yere kan dökmüş ya da adam öldürmüş kimseler miyiz ki kendilerine teslim etmen istiyorlar? Amur hayır katil değiller kan dökmediler. Hz. Cafer, ey hükümdar tekrar sorun. Biz onun bunun malını alıp da vermeyen, borcunu ödemeyen, emanete hıyanet eden, gasp yoluyla aldığımız mallar mı var? Amur, hayır. Bu adamların kimseye borcu yok. Necaşi, o halde ey Amur, bu adamların için ve ne hakla istiyorsun? Amur, bunlar bizim dinimizi bıraktılar. Muhammed'e ve onun dinine uydular. Necaşi, siz eski dininizi için bıraktınız? Onların dininde değilsiniz. Benim dinimde de değilsiniz. O halde sizin dininizin asıl esası nedir? Hazreti Cafer, ey hükümdar! Biz cahil bir millettik. Putlara tapardık, laşeler yerdik. Komşulara fenalıklarda bulunuldu. İçimizde kuvvetli olanlar zayıfları ezerdi. Peygamber gelinceye kadar böyleydik. O peygamber bize Allah'ı ve onu bir bilmeye, Sadece ona ibadet etmeye, Putları gönlümüzden söküp atmaya davet etti. Doğru sözlü olmayı, Emaneti sahibine teslim etmeyi, Akrabalık bağını korumayı, Komşulara güzel davranmayı, haramdan ve kan dökmekten el çekmeyi emretti. Ahlaksızlıktan, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, namusluk adına iftira etmekten sakındırdı. Bir tek Allah'a ibadet etmeyi, ona ortak koşmamayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi, oruç tutmayı tavsiye etti. Bize haram olduğunu bildirdiklerini haram bildik. Helal bildirdiklerini helal bildik Fakat kavmimiz bize düşman kesildi Bize işkence yaptılar Dinimizden dönmeye zorladılar Putlara tapmamızı istediler Bize ağır zulümler yaptılar Çareyi senin yurduna gelmekte bulduk Seni başkalarına tercih ettik Senin dostluğuna rağbet ettik Ey hükümdar Senin yanında zulüm görmeyeceğimize ümitlenip geldik Necaşi, bana sığınan, yurduma gelen bu adamları sana teslim etmem için bir sebep göremiyorum diyordu. Müslümanlar sevinçle Necaşi'nin huzurundan ayrıldılar. Amir Binaz, derin hüzünlere gömülüyor, bir taraftan da hileler, kumpaslar düşünüyordu. Amir Binaz, öbür gün yine Necaşi'nin huzuruna çıkıyordu. Müslümanlarla ilgili asılsız ve çirkin şeyler söylüyordu. Özellikle, Hz. İsa ile ilgili Müslümanların onu kabul etmediklerini, yalanladıklarını söylüyordu. Necaşi tekrar Müslümanları çağırtıyordu. Müslümanlar kaygılanıyordu. Acaba hükümdar bu kez ne diyecekti? Yoksa ülkesinden sürgün mü edecekti? Kendi aralarında sözcü olarak yine Hz. Cafer'i seçiyor ve Necaşi'nin meclisine geliyorlardı. Necaşi Müslümanları bir süre süzdü. Sonra anlatın bakalım sizler Hazreti İsa aleyhisselam hakkında ağır sözler söylüyormuşsunuz. Hazreti İsa'ya nasıl bakıyor nasıl değerlendiriyorsunuz? Hazreti Cafer ey hükümdar Hazreti İsa Allah'ın kulu ve rasulüdür. Tertemiz masum ve bakira olan Meryem'e Allah'ın kelimesi ve ruhudur. Biz onun hakkında böyle bir inanca sahibiz. Hükümdar, peki sizin peygamberinizden öğrendiğiniz şeyler var mıdır? Hz. Caber evet. Allah tarafından vahyedilen ayetler vardır. Necaşi, okuyun diyordu. Hz. Cafer, Meryem suresini okumaya başlıyordu. Ey Habibim, kitapta Meryem'i zikret. Hani o ailesinden ayrılıp, Doğu tarafa bir çekilmişti. Ailesiyle arasına, bir perde gelmişti Derken ona görevli meleğimiz Cibril'i gönderdik de, Bu melek Meryem'e tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem onu görünce, Ben senden sınırsız rahmet sahibi Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'a karşı sorumluluk şuuru taşıyorsan, Bana yaklaşma dedi. Melek, ben yalnızca Rabbimin bir elçisiyim. ''Sana tertemiz bir oğlan çocuğu bağışlamak için gönderildim.'' Meryem, ''Bana bir insan dokunmamışken benim nasıl oğlum olabilir ve ben kötü alaklı bir kadın da değilim.'' dedi. Melek, ''Gerçek dediğin gibidir ama Rabbim buyurdu ki, o çocuk olma meselesi bana göre kolaydır. Hem o olacak çocuğu insanlara kudretimizi gösteren bir alamet ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için bunu yapacağız. Ayetler böyle devam ediyordu. Hazreti Cafer, Meryem suresini tane tane okuyordu. Necaşi kilitlenmişçesine dinliyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam